Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cem'i el vel murselin. Ve ila cem'i el evliyeyi. Ve elhamdülillahirrabbilalemin. Allah'ım el-efalul husnasi ve aşkı anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın efalinin, fiillerinin aşktan, muhabbetten, Kuruna olan sevgisinden tecelli ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Sıra Allah'ın ehsa fiiline gelmişti. Sayar, hesap eder. ehsa fiili Allah'ın mühsi isminden esmasından tecelli ediyor. Allah her şeyi bir hesapla yapar. Her şeyi bir hesapla yapan mühsi olandır. Ehse Allah her şeyi bir hesapta yapar. Dolayısıyla sayar. Sayar. Bununla beraber hesapta tutar. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun o fiillerin hesabını sorar. Kul da ehzâ eder, etmelidir. Zaten her şeyi kul da hesapla yapar. Allah'ın bir hesabı vardır kul üzerinde. Dolayısıyla yaptıklarını, iyiliklerini, güzelliklerini, buna beraber yanlışlarını, günahlarını, şerrini bir bir evet, sayar ve bilir. Kul da ...yaptığını bilir, o da kendine göre bir hesap yapar. Yaptıklarını da evet, unutmaz, hafızaya kaydeder. Elbette ki Allah için böyle bir şey söylemek caiz olmaz. O zaten biliyor, hesabı da yapıyor, hesapta da tutuyor zaten. Onun için her şey levhe-i mahfuzda yazelidir. Her şey bir levhada, muhafaza halindedir. Hiçbir şekilde o levh-i mahfuz bozulmaz, kimse oraya dokunamaz, ilişemez, herhangi bir şekilde müdahalede bulunamaz. Her şey bir hesapladır ve her şeyi bir hesapla yazar, hesabını tutar buyurdu Allah. Kul da mutlaka bir hesap yapmalıdır. Ehse aynı zamanda tahsil etti. Kul tahsil eder. Öğrenir. Öğrendiğini anlar. Eğer anlar, iman eder, aklaka dönüştürür, amele dönüştürürse onu ehzâ etmiş olur, tahsil etmiş olur. Yoksa sadece bilmek başka bir şey, ehzâ etmek başka bir şeydir. Ehzâ etmek, aynı zamanda tek tek saymak, saydığını bilmek, ezberde tutmak, hafızada tutmak. Bununla beraber öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm. Lillahi tis'un ve ismen, Allah'ın 99 ismi vardır. Femen <gülüyor> ehsaha, kim onları tahsil ederse, sayarsa, hesap ederse, aklında tutarsa, iman eder, aklaka dönüştürürse, amele dönüştürürse, vekıd dehale cenne buyurdu cennete girdi. Cennetlik oldu, cennete girdi. Nasıl cennete girmiş oluyor? Gönlü cennet olunca cennete girdi ve cennettedir. Marifetullah cennetidir bu. Allah'ı bilme, isimlerinden bilme, tanıma cennetidir. Allah'ın isimlerinin ona tecelli etmesi sonucu Rabbi ile olma, Rabbinin nurunu, tecellisinin gönlünü cennete çevirmesidir. Okul cennete girdi ve gönlü cennettir. Dolayısıyla cennete girmiştir. Evet. Ehsa, Allah'ın ehsa fiilini anlamaya çalışıyorduk. Allah yarattığı bütün varlığı, kullarını bilir. Bütün her ne varsa, her birini tek tek bilir, öyle buyuruyordu. Yerde, gökte, her ne varsa, her şey, herkes onun kurudur. Denizdeki bütün suların kaç damla olduğunu, kaç zerre olduğunu, bütün kum tanelerinin kaç tane olduğunu, buna beraber denizin dibinde yaşayan, karada yaşayan, havada uçan. Ne kadar varlık varsa her birini tek tek bilir. Her birinin Rabbi O'dur. Rızkını O verir. O varlıkta tutar. Her birinin bir hamd ile tesbihi vardır. Her birinin tesbihi vardır. Her birinin tesbihini de tek tek saymıştır ve sayar. Sayar bilir, unutmaz. Onun da sayması gerekir, tahsil etmesi gerekir, unutmaması gerekir. Unutmaması gereken neymiş Resulullah Efendimiz'in beyanıyla Allah'ın isimleri. El-Esmaul husna. Allah'ın isimlerini sayması lazım, ezberlemesi lazım, unutmaması lazım. Onun için imana, ahlaka, amele dönüştürmesi lazım. Öyle ki Allah'a yeryüzünde kul olsun, halife olsun, razı olduğu, Allah'ın razı olduğu bir kul olmuş olsun, vazifesini anlamış olsun, Allah'a ayna olsun, Allah'ın isimleri, güzelliği üzerinde tecelli etmiş olsun. Asıl sayması gereken şey budur, elbette ki kul sayar, hesap eder, her bir kul için, her akıl sahibi kul için bu böyledir. Neyi sayar kul? Allah'ın kendisine verdiği nimetleri sayar, mesela parayı sayar, evlatlarını sayar, akrabalarını sayar. Her ne emanet edilmişse onları sayar, onu, onları hesabında tutar, hafızasında tutar. Her biri için bir hesap yapar, bir hesabı vardır. O hesabı yapar, muameleyi ona göre yapar. Bu hep bir hesaptadır. Her ne yaparsa yapsın, her halükarda bir hesabı vardır. Allah'ın hasib isminin tecellisiyle bunu yapıyor. En öndeki hesabının ne olması gerekir? Elbette ki kendisini yaratan Rabbinin hesabı olması gerekir. Onun için kulun unutmaması gereken bir şey varsa, Rabbinin huzurunda olduğunu, her anda Allah ile muhatap olduğunu ve her anda bir hesapta olduğunu, her anda Allah'ın O'nun düşündüğünü, düşündüklerini, konuştuklarını, yaptıklarını ehsa ettiğini, yani hesap ettiğini, kaydettiğini, nereye kaydediyor? Evet. Melekler yazıp kaydediyor. Bir de onun gönlüne kaydediyor. <gülüyor> Kaydedilmesi gereken evet, levh-i kaydediyor. Neden kaydediyor? Öyle buyurdu ayet-i de O gün, kıyamet günü boynunuzdaki kitabınızı açarız. Önünüzde açarız. Kul diyecek ki bu nasıl bir kitap? Küçük, büyük Hiçbir şeyi bırakmamış, her şeyi kaydetmiş. Evet, Allah sayar ve kaydeder, sonra kurun önüne açar. Ne buyuruyor Kula? Bugün hesap sorucu olarak sen kendine yetersin. Hadi kendi hesabını kendin gör. <gülüyor> Hayatı yaşarken Allah'ın hesabını yapmayanlar, O gün hesap veremezler, kaybetmişlerdir. Dolayısıyla söyleyecekleri şey de biz kendimize, nefsimize ettik. Allah da öyle ayet dair de kerimede. Onlar hem kendilerine hem ailelerine yazık ettiler. Kendilerine yazık edenler Allah'ın hesabını yapmayanlar, yapamayanlardır. Dolayısıyla ailelerinin, evet, eşinin, çocuğunun, yakınlarının hesabını yapamayanlardır. Hesabı Allah'a göre yapmayınca da hesapta evet, kaybedenlerdir. Allah hasibi ismiyle kula tecelli etmiş ki kul hesabını yapsın. Neler yaptığını saysın ve unutmasın. Kul her an bir hesap yapıyor. Mesela kul iman edince günde beş vakti hasap etmek vakti saymak zorundadır. Vakit gelince eh, namazı ikame eder. Allah kendisine bir mal verince zekati hesap etmek zorundadır. Hesap eder. Onu vermek zorundadır. <gülüyor> Bununla beraber haçın vaktini hesap etmek zorundadır. Ramazan ayının vaktini hesap etmek zorundadır. Her hafta cuma gününü gününün geldiğini hesap etmek zorundadır. Her halükarda bir hesaptadır, evet. Allah için olan hesaptadır. Eğer böyle değilse, hesabı sadece dünyaya aittir. Dünya'ya ait hesap yapar, dolayısıyla ahireti ciddiye almamış, dünyayı ahiretin önüne koymuş, ahirete iman etmiştir. İmani hesabına, hesaplarına göredir. Eğer biri Allah'ın rızasını, ebedi hayatını, Allah'a kulluğu en öne almamış, hedef olarak da kendisine bunu belirlememişse, ebedi hayatını, Allah'ın rızasını kazanmayı hedef olarak kendisine belirlememişse, hedefi her neyse istediği odur, iman ettiği odur, tercih ettiği odur peşinden koştuğu yoldur. Dolayısıyla Allah öyle buyuruyor gayet i kerimede, o gün kıyamet günü herkesin peşinden koştuğu şeyi göreceği gün. Neredeyse o günü kendimden bile gizleyeceğim buyurdu. O kadar dehşet verici bir durumdur. Yani Allah'ın rızası peşinde koşan, Rabbinin sevgisi peşinde koşan o kadar az ki o günü neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. Kullar kaybetmiştir. Demektir bu. Biz de bakacağız. <gülüyor> Biz de o günü kendimizden gizliyor muyuz? Ayetin hikmetini anlamaya çalışmak gerekir. Biz de kendimizden gizliyor muyuz? Kendi hesabımızı... <gülüyor> görmemezlikten geliyor muyuz yoksa muyuz? hatırlamak istemiyor muyuz Eğer böyleyse evet peşinen hesabı kaybetmişiz demektir kaybettiğimizi de biliyoruz kaybedeceğimizi biliyoruz ki görmek istemiyoruz Rabbim beni huzura alırsa evet hesabım nasıl olur deyip hayatı yaşarken hesabımızı görmemiz gerekir. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdu, ''Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çek. Kendimizi hesaba çekip hesabımızı görmemiz gerekir. Bildiğimiz, unutmadığımız, yanlışlarımız var, kusurlarımız var, günahlarımız var, eksiklerimiz var. Allah'ın yapın deyip de yapamadıklarımız var. Yapmayın deyip de bizim yaptıklarımız, yanlışlarımız var. Hesabımızı önümüze koyup hesabımızı görmemiz gerekir. Eğer böyle yaparsak yanlışlarımıza, günahlarımıza, eksiklerimize tevbe ederiz, istiğfar ederiz. Tevâ olan, gıfır olan, gafar olan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz affeder, eder, mahfilet eder. Kendisine dönmemizi, dönüşümüzü kabul eder, olmamış gibi siler, defterimizden siler. Yarın kıyamet günü kitabımızı elimize verdiğinde, kitabımızı aldığımızda o günahları içinde, o yanlışları, eksikleri içinde bulamayacağız. Çünkü Allah silmiştir, mahfilet etmiştir örtmüştür onları. Eksiklerimiz varsa evet, yapmamız gereken şey onları da tamamlamaya çalışmaktır. Yapamadıklarımızı yapmaya çalışmaktır. Dolayısıyla hesabımızı Allah'a göre görmüş oluruz ki yapmamız gereken şey budur. <gülüyor> en azından Ramazan ayında bir sefer olsun, bu hesabı görmemiz gerekir. Görüp Allah'a dönmemiz gerekir. Tevbe edip, istiğfar edip Rabbimize dönmemiz gerekir. Allah'ın rahmetinin içine girmek için çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Allah'ın bize gönderdiği Kur'an'a sımsıkı sarılıp, Allah'ın ipine sarılıp, Rabbimize yürümeye, koşmaya çalışmamız gerekir. Böyle olunca, Hesabımızı yapmış, yanlışlarımızı, eksiklerimizi, güzelliklerimizi et, saymış olur, ehza etmiş olur. Allah'ın mehsi ismi, hesabını yapan ismi tecelli etmiş olur. Yoksa insan zahiri hesaplarla meşgul olunca, asıl meşgul olması gereken o büyük Hesabı büyük günün hesabını eğer yapmazsa zahiri olarak, dünyevi olarak o hesabı hesaplardan dolayı doğru yapmışsa hesapları biraz kazanç elde etmiş gibi görünür. Sonra dünyayı bırakıp huzura gidince Allah'ın hesabını yapmadığı, Allah'a göre hesap yapmadığı, kendi hesabını görmediği için kaybetmiş olur. Zaten kul neyi kazanıp neyi kaybettiğini biliyor. Allah onu bunu bilecek ve anlayacak kovanda yaratmıştır. Öyle vurmuştu ayet-i de Allah. Önenler, öbür tarafa gidenler Derler ki, Ya Rabbi, bizi dünyaya gönder, bu sefer iman edip, salih amel işleyeceğiz. Bizi dünyaya gönder, başka bir kısım, bizi dünyaya gönder, bu sefer iman edip sadaka vereceğiz, infak edeceğiz. Bu sefer iman edip güzel yapacağız, güzellikler yapacağız derler. Allah onlara cevap ne buyuruyor? Bu ağızlardan çıkan bir sözdür, buyurdu sadece. Çünkü bu günü biliyorlardı, bu hesabı biliyorlardı ama yapmadılar. Allah onlara buyurur, size bunu anlayacak, yapacak bir ömür vermedim mi? Ama yapmadınız. Bunu anlayacak ve yapabilecek bir ömür verdim, vakit verdim, imkan verdim ama yapmadınız. Şimdi mi yapacağız diyorsunuz. Evet. Yani Allah bu ağızlarından çıkan bir sözdür. Boş konuşuyorlar dedi. Boş ve gereksiz konuşuyorlar. Evet, hesabımızı göreceğiz. Görmemiz gerekir. Biz de her gün Hesabımızı görmemiz gerekir. Allah bunu bize, bunu yapmamızı nasıl haber veriyor? Öyle buyurdu. Her gün evet, melekler yazdıklarını Allah'ın huzuruna çıkarırlar. Sizin sayıya geldiğiniz evet, bir günde, bir o bir gün elli bin senedir dedi. 50 bin senelik bir yolu bir günde kat edip huzura çıkarlar. Hesabı ı huzura arz ederler. Onun için sabah namazında melekler değişiyor. Bu durumda dört tane melek bizim sürekli yaptıklarımızı, düşündüklerimizi, konuştuklarımızı huzura, Allah'ın huzuruna çıkarırlar. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz. Eğer kul o gün güzel şeyler yapmışsa, Melekler o günkü hesabı huzura götürürken aşkla, muhabbetle, sevinçle giderler. Arkadaşımız her biri beraber olduğu için onları arkadaşımız diyorlar. Arkadaşımız bugün şöyle şöyle yaptı, şöyle şöyle güzel yaptı. Eğer yanlış şeyler yapmışsa evet, başları önünde üzgün bir şekilde giderler. O hesabı öyle arz ederler. Evet, bizimle beraber olan arkadaşlarımız, evet, melekler bizim için Allah'tan rahmet dilerler, magfilet dilerler, cennet dilerler. Meleklere iman ederken bizimle beraber olan arkadaşlarımızı da sevmeyi unutmuyoruz. Neden? Çünkü onlar bizi seviyor da ondan. Eğer her gün hesap görülüyorsa, her gün hesabımız huzura çıkıyorsa, bizim de bu hesabımızı her gün yapmamız gerekir. Allah bunun için haber veriyor, siz de her gün hesabınızı yapın, huzura öyle gönderin. Kul her gün hesabını yaparsa, kendine gelir, aklını başına alır, Hesabı her gün Allah'a verdiği için Rabbine karşı ciddi ve samimi olur, takva sahibi olur. Ama unutursa, gaflete düşerse, hesabı, kendi hesabını hatırlamazsa, her gün hesabının görüldüğünü bilmez ve buna iman etmezse, sanki başıboş yaratılmış gibi Allah'ın yakınlığını tatmadan, Allah'ın kendisini ciddiye almasını tatmadan, Allah'a hesap vereceğini, her gün hesabının görüldüğünü tatmadan, yaşamadan, evet, tatmadan, bunu yaşamadan, eğer yaşıyorsa, uyuyor demektir. Uykuda demektir. Kendini perdelemiş, hatırlamak istemiyor demektir. Hesabından razı değildir. Eğer razı olmuş olsa sevilmesi gerekir bu. Hesaptan, her günkü hesabından akşam olunca hesabını nasıl yapması gerekir? Yani nasıl ehsa etmesi gerekir? bir bir sayması gerekir o günkü hesabını bugün sabah uyandığımda şöyle yaptım sonra şöyle şöyle yaptım bu yaptıklarım güzeldi sonra şöyle bir meseleyle karşı karşıya geldim burada da böyle eksik yaptım şurada yanlış yaptım şurada şöyle davranmam gerekirdi Şurada şöyle merhamet etmemi gerek, gerekirdi. Şurada şöyle affetmem gerekirdi. Hoş görmem gerekirdi. Yapamadım onu. Burada yanlış yapmışım deyip kendi hesabını görmesi gerekir. Hesabı görürken evet. Hesabın sonunda ne demesi gerekir? Resulullah Efendimiz yapmadan önce öyle dua ederdi. Ya Rabbi eğer yar, bana tekrar Hayat verirsen, beni yarın tekrar diriltirsen. Çünkü uyku için mevk dedin, vefat dedin, ölüm dedin yani. Uyku ölüm. Uyuyunca huzura alıyorsun. Huzura alınca kim bilir nasıl bir muamelede bulunuyor Allah ona. Neyin hesabını soruyor, nasıl bir hesaptan geçiyor. Kul onu hatırlamıyor. Ama hatırlayacak, hatırlatacağız inşallah. Her gün kul uyunca huzura çıkıyor. Onun için Rısul Efendimiz öyle buyurdu, yarın beni tekrar diriltirsen inşallah yarın, yarınım bugünden daha güzel olacak. Yarın bugünden Bugün yaptıklarımdan daha güzel şeyler yapacağım, derdi. Sabah uyandığında da, evet, ilk önce beni yeniden dirilten Allah'a, yeniden bir hayat veren Allah'a hamd olsun, buyurur. Güne öyle başlar. Bizim de öyle yapmamız gerekir. Her gün, akşam, uyumadan önce, evet, şöyle kısa da olsa, bir hesabımızı görmemiz gerekir. Neler yaptığımızı, neleri yapmamız gerekir, gerekip de yapmadıklarımızı Allah'ın huzurunda Allah'a hesap verip sonra söylememiz gereken şey inşallah yarın eğer bana yeniden hayat verirse yarınım bugünden daha güzel olacak daha güzel yapacağım deyip kulun karar vermesi gerekir evet. Rabbine karşı ciddi ve samimi olarak Tövbe etmesi lazım eksiklerinden, yanlışlarından, günahlarından dolayı yarın için de evet, hazırlık, gönlünü hazırlaması gerekir. Yarın evet, daha güzel yapacağım diye daha güzel kulubumu, abdiyetimi daha güzel yapıp Allah'ın rızasını kazanmak için çabamı, gayretimi sarf edeceğim demesi gerekir. Sabah uyanınca da Rabile ham dedip tekrar imkan verdiği için işe yola kulluğa ibadete abdiyete koyulması gerekir. Uyanır uyanmaz yataktan çıkmak doğru değildir. En azan en azından bir 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika yatakta tefekkür edip öyle kalkması gerekir. O gün o gün için neler yapması gerekir, nasıl yapması gerekir? bunu hesap etmesi gerekir. Her birini, her bir saatini evet, hesap etmesi lazım. Yani sayması lazım. Şu saatte şunu yapmam gerekir, bu saatte bunu yapmam gerekir. Her bir saat için, dakika için, gün için bir hesap yapıp akşam Rabbine verdiği sözü evet, unutmadan Bugünün yarından daha güzel olacak diye evet. kalkması lazım. Böyle kalkınca görür ki kendine gelmiştir. Rabbinin huzurunda olmuştur. Güne Allah'ın rızasını hedefleyerek başlamıştır. Doğru başlamıştır. Güne güzel, doğru bir başlangıç yapınca, Allah ile başlangıç yapınca elbette ki o gün O'nun için hayır olur, rahmet olur, bereket olur, iman olur, aşk olur, muhabbet olur. Yoksa hedefte tadace bir iş vardır, bugün bu işi yapacağım, öyle değil. Bu işi yapacağım, bunu Rabbim için yapacağım, bunu şöyle şöyle yapacağım, daha güzel yapacağım, en güzelini yapmaya çalışacağım. Çünkü Rabbim, kendisi için en güzel yapılmaya layık olandır." deyip, güne başlayacağız inşallah. Aynı şekilde, şurada şöyle yanlış yaptım, bugün o yanlışı yapmayacağım. Düzeltebiliyorsa, bugün bu yanlışı da düzelteceğim. Birinin gönlünü kırmışsa, evet bugün af dileyeceğim, gönlünü almaya, yapmaya çalışacağım bir yerde bir eksik bırakmışsa şu eksiyi de tamamlayacağım deyip Rabbinin rızasını hedefine koyup güne yeni hayata, o günkü yeni hayata başladığında Allah'ın rahmeti tecelli eder, muhabbeti tecelli eder. Çünkü Rabbine olan samiyetini, teslimiyetini göstermiştir, ortaya koymuştur. Aklıyla, fikriyle, saymasıyla, ehsa etmesiyle Allah ehza eder, sayar, kul da eder, sayar. Buna beraber Allah saymaya davet eder, hesabını görmeye davet eder, hesabını unutmamaya davet eder. Bu her bir kur için böyledir. Başkalarının hesabını görmek yerine bize düşen kendi hesabımızı görmektir. Kendi hesabımızla meşgul olmaktır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurmuştu. Medbaht o kimsedir ki başkalarının yanlışını, kusurunu, günahını görmekten kendi günahını göremez, yanlışını göremez. Bahtiyar da o kimsedir ki kendi günahını, yanlışını görmekten başkalarının günahını göremez. Kendi hesabını görmekten başkasının hesabını görmez. Ama başkalarının hesabını görenler de kendi hesabını göremez. Unutmuş olur, unutur. Neye davet ediyor Resulullah Efendimiz? Kendi hesabımızı görmeye davet ediyor. Başkalarının hesabını görmekle bir şey kazanamıyoruz. Tam tersine Çünkü kuluna hesabı soracak olan Allah'tır. Onun hesabını tutan, bir bir sayan, ehzâ eden Allah'tır. Nasıl kulların hesabını tutuyorsa bizim de hesabımızı tutuyor. Kimse kimsenin hesabını vermiyor. Herkes Allah'a kendi hesabını veriyor. Onun için başkasının hesabını görmek yerine bize düşen kendi hesabımızı görmektir. Yoksa şunlar şöyle yanlış yapıyor, bunlar böyle yanlış yapıyor, onlar öyle yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de onların yanlışını zikrediyoruz, kusurunu, günahını zikrediyoruz. Onları eleştiriyor, çekiştiriyor, onların gıybetini yapıyor, etlerini yiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Birileri öyle söylemiş, öyle duyduk. Evet öyle buyuruyor Resulullah Efendimiz. Kişinin her duyduğunu söylemesi yalan olarak ona yeter. Her duyduğunu söylemesi onun Allah katında yalancı olması için yeterlidir buyurdu. Yalancı, yalancılar defterine yazılır o. Onun için duyduklarımızı söylemiyoruz, gözümüzde görmemişiz, bilmiyoruz. Yani sadece ben böyle duydum, Faranca böyle söyledi demekle biz onun hesabından kurtulamayız. Hesabını görmeye çalışmış, kalkışmış, yermişiz, kıymetini yapmışız, etini yemişiz, onu gönüllerde küçük düşürmüşüz, aşağı indirmişiz. Müminler, Müslümanlar ona olan sevgisini kaybetmiş. Dolayısıyla kardeşliğini kaybetmiş. Mümin bağını koparmış oluyoruz Onun için Allah suizani haram kıldı. Evet. Suizan haramdır dedi. Suizan suizanın bir şohu değil. Evet. Ayet öyle tefsir ediliyor, nağlendiriliyor, suizanın bir çoğu değil, suizan çok haramdır, dedi. Evet. Suizan, suizanda bulunur ya, kul onun hesabını kendi gönlünde görmüş olur, eğer diliyle söylerse gıybetini yapmış, etini de yemiş olur. Onun için bize düşen evet, başkalarının hesabını görmek değil, kendi hesabımızı görmektir. Rabbimize hesap vermektir. Yoksa başkalarının hesabını görünce hiç farkında olmadan hesabı biz sormuş oluyoruz. Hesaba biz çekmiş oluyoruz. Eğer bu hayır için değilse, kul kazansın diye değilse, rahmet olsun, Rabbine dönsün, cennete yürüsün diye değilse, bunu söylerken <gülüyor> yanlışını, eksiğini söylerken bunu bir hesapla yapmıyorsa, Allah'ın hesabını yapmıyorsa bu durumda kendini nefsini Allah'a şirk oluşmuş olur. Allah'ın göreceği hesabı kendisi görmeye kalkmış, kalkışmıştır. Yoksa Rabbimiz bunun hesabını bize sorar. Bizim doğru yapmamız lazım, güzel yapmamız lazım. Kardeşimize yardımcı olmamız lazım. Kardeşimiz düşmüş, onu kaldırmamız lazım, yoldan çıkmış, evet yola davet etmemiz lazım deyip yardım etmek başka bir şeydir. Onu yerleştirmek, çekiştirmek, hesabını görüp, binakar saymak, müşrik saymak, kafir saymak, cehenneme göndermek başka bir şeydir. Herkes ne yaptığını biliyor onun için. Nefsimizi temize çıkarmıyoruz. Yaptığımız yanlışlara kılıflar bulmuyor, uydurmuyoruz. Bahaneler aramıyoruz. Yanlış yaptım ya Rabbi diyoruz. Adem gibi. Evet, Adem babamız gibi. İnna zelemna enfusena diyoruz. Biz kendimize ettik Rabbimizin mağfiretini diliyor. Rahmetini dileyacağız ki Allah'ın affına, mağfiretine, rahmetine erebilelim. Yoksa kendimizi, yanlışımızı, günahımızı savunup, doğru yaptım, doğru yapıyorum dersek, iblisin durumuna da düşmüş oluruz. Dolayısıyla kaybetmiş oluruz. Allah'ın rahmetinden, mahrum, mağfiretinden mahrum kalmış oluruz. <gülüyor> Allah kullarını kendine davet ediyor, evet, gel diyor, gel. Hesabını gör, gel. Yanlışları, kusurları, günahları bırak da gel, bırak, öyle gel. Günah bağlarından, şirk bağından, köfür bağından, nifak bağından, kurtul, öyle gel. Bu bağları kesip öyle gel. Yoksa gidemezsin. Her şeyi inceden inceye bir hesapla hesap etmemiz gerekir ki gidebilelim. Onun için Allah'a yakınlık, Allah'a dostluk, verilik ince ayrıntılarda evet, gizlidir. Açıktır ama görünmüyor. Kul manevi yolculuğu yaparken o incelikleri görmeye başlıyor. Manevi olarak ilerlediği için, gönlünün üzerindeki perdeler incelediği için o incelikleri görmeye, anlamaya başlıyor. Rabbinin kendisinden ne istediğini, nasıl yapması gerektiğini anlamaya başlıyor. Rabbinin kendisi üzerindeki muradını anlamaya başlıyor. Bu durumda hikmeti anlamıştır. Allah öyle buyuruyor ayet-i kerimede. Allah kimi hikmet vermişse pek çok hayır vermiştir. Hikmet. Allah'ın muradı. Allah'ın muradını anlamak. Ama bunun için mutlaka bir çaba, gayret, bir fedakarlık, bir yolculuk gerekir ki o pek çok hayra kavuşmuş olsun, ulaşmış olsun, Allah ona hikmeti vermiş olsun, o hikmete layık olmuş olsun. Hikmeti verince neden pek çok hayır kazanmıştır? Çünkü hikmeti anlayınca, Allah'ın muradını anlayınca, Allah'ın murad ettiği gibi, sevdiği gibi yapma imkanı olur. Konuşma, düşünme imkanı olur. Dolayısıyla düşününce de hayırdadır. Konuşunca da hayır konuşur. Bir şey yaparken de hayır yapar. Yaptığı iş hayırdır. Onun için pek çok hayra nail olmuştur. Yoksa ona böyle hikmeti verdiği o da pek çok hayran nail olduğu değil. Zaten hikmeti verince o zaten artık öyledir. Allah'a göre evet, hikmetle bakar, Allah'ın muradının ne olduğunu anlar, Allah'ın nazarıyla nazar eder, Allah'ın gör dediğini görür, anla dediğini anlar. Düşün dediğini düşünür, tefekkür et dediğini tefekkür eder konuş dediğini konuşur yap dediğini yapar çünkü <gülüyor> Allah her şeyi bir hesapla yapar kuluna muameleyi de yine bir hesapla yapar kulunun hesabını yapar yaptığı kulu için yaptığı her hesap kulu için evet, mutlak rahmet hayır Mutlak aşk ve muhabbettir. Mutlak Allah'a, kendisine yakınlıktır. Kul eğer Allah'ın kendisi için bir hesapla takdir ettiğini takdir ederse, Rabbim benim için neyi takdir etmişse, en güzel, en doğru hesabı yapan, Allah'tır, Beni yaratan Rabbimdir. Ben hesabımı ona teslim ediyorum. Onun benim için takdir ettiği, kabul ettiği, sevdiği hesabı yapıyorum. Dediyse kul doğru bir hesap yapmıştır. Hesabını doğru yapmıştır. Yok ben kendime göre hesap yaparım. Aklıma göre, ilmime göre, birilerine göre hayata göre bulunduğum, yaşadığım, içinde yaşadığım, topluma göre hesap ederim, zamana göre hesap ederim, sen hesabı yapamadın. Senin hesabın iki adım öteye geçemedi. Allah senin hem dünyanın hem ahiretinin, ebedi hayatının hesabını yapmıştır. Bu nasıl bir akıldır ki, <gülüyor> Rabbinden daha güzel bir hesap yapacağını, yaptığını düşünebiliyor. Bu nasıl bir akıl? Bu nasıl iman etmiş bir gönüle ait olan bir akıl olur? Böyle bir akıl, böyle bir aklın sahibi gönlü iman etmemiş, mümin olmamış biridir. Onun için Allah'ın kendisi için yaptığı hesabı kabul edememiş, Allah'ın hesabıyla kendi hesabını evet, yapmamış, kabul edememiştir. Böyle birine mümin denir mi, Müslüman denir mi, Allah'a teslim olmuş denir mi, Allah'a güvenmiş, tevekkül etmiş, Allah'tan emin denir mi denmez. Kimden emindir? Aklından emindir, kendinden emindir, nefsinden emindir. Daha doğrusu güvendiği Nefsine vesvese veren şeytandır. Şeytana güveniyor, Allah'a güvenmiyor. Allah'ın kendisine veli olduğuna iman etmemiş, dost olduğuna iman etmemiş, şeytanın kendisine verdiği vesveseyi kabul edince, şeytani veli olarak, dost olarak kabul etmiş, şeytanın veliliğini, Allah'ın veliliğine tercih etmiştir. Onun için Allah öyle buyurmuştu. Siz şimdi Allah'ın veliliğini bırakıp şeytani ve mi veliye dinliyorsunuz? Bu ne kötü bir değişmedir. Evet. Kul Allah'ın veliliğini şeytanın veliliğiyle böyle değiştiriyor. Hesabı Allah'a göre değil de şeytanın verdiği vesveseyle yapınca evet, şeytana dost olur, şeytana yakın olur. Rabbinin veliliğini kaybetmiş olur. O kaybetmiştir. Allah zaten O'nun velisidir. Ama O değiştiriyor bunu. Şeytanın verdiği evet, bu ile şeytanın veliliğini Allah'ın veliliğine tercih ediyor. Allah'ın vahyine tercih ediyor. Allah'ın ona vaat ettiklerine tercih ediyor. Onun için Kıyamet Günü ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Kaybedenlere... Evet, her biriyle beraber bir şeytan vardır. Nasıl melekler varsa, bir de her biriyle beraber bir şeytan vardır. Şeytan arkadaşı ona der ki, şeytan ona arkadaş olmuş, o da arkadaşın şeytanı olmuş. Şeytan ona der ki, beni kınama, nefsini kına. Allah sana vaatte bulundu, sana vaat etti, vahyetti. Ve sana vaat ettiklerini sana haber verdi, sana bildirdi. Ben de sana vaat ettim. Ve verdim. Vaatlerde bulundum. Böyle yaparsan böyle kazanırsın, böyle yaparsan şöyle şöyle rahat edersin. Böyle yaparsan şöyle şöyle senin için iyi olur, güzel olur dedim. Vaatlerde bulundum. Ama ben vaatinde yalancı çıktım. Ben zaten yalancıyım, sen zaten bunu biliyordun. Ama Allah vadinde sadıktır ve sen de bunu biliyordun yalnız. Ama bile bile Allah'ın davetine değil benim davetime icabet ettin. Benim senin üzerinde herhangi bir gücüm yoktu. Ben sadece davet ettim ve sen de hemen davetime icabet ettin, koştun, kabul ettin. Bunu bilerek yaptın. Rabbinin davetine değil vahkine değil, benim sana verdiğim gosufseyi tercih ettim, edip benim davetimi icabet etti. Devamında ne diyor? Zaten daha önce beni Allah'a şirk koşmanı red etmişti. Sen bunu böyle yaparken beni Allah'a şirk koştun. Yani beni ilah edilmiş oldun. Rabbini dinlemediğin için ben bunu daha önceden reddetmiştim. Bunu kabul etmiyorum. Çünkü ben sana böyle bir şey söylemedim. Böyle bir vaadde bulunmadım. Beni Allah'a şirk koş demedim. Ama bunu sen yaptın. Neden öyle söylüyor? Ben alemlerin Rabbinden korkarım diyor çünkü. Böyle bir durumda hesap yerinde hesabını doğru yapmayan bir kulun düştüğü evet, hal nasıl bir hal olur? Nasıl acı, acıklı bir haldir o? Kendisini yaratan Rabbinin huzurunda Rabbini dinlememiş, Rabbine, Rabbini tercih etmemiş, Rabbinin dostluğunu tercih etmemiş, Rabbinin kendisi için yaptığı hesabı kabul etmemiş, şeytanın kendisi için yaptığı hesabı tercih etmiştir. Nasıl Huzurda durabiliyor böyle. O nasıl bir duruş olur? O nasıl bir hal olur? <gülüyor> Onun için her bir kulun kendi hesabını yapması gerekir. Huzura çıkmadan önce Rabbinin huzurunda olduğunu bilerek, iman ederek, huzurda durup hesabını görmesi gerekir. Hesabını Allah'a vermesi gerekir. Neyle hesap görür? görülmesi gerekir? Elbette ki Allah'ın kitabıyla, onun için öyle buyurmuştu, o gün herkesin kitabı eline verilir. Kitabımız konur, bizim kitabımız hakkı söyler. Herkesin kitabı, elindeki kitabı Allah'ın kitabının ölçüsüne vurulur. Allah'a göre doğru yapmış mı, yapmamış mı? Eğer Allah'ın kitabı onu tasdik ettiyse, Allah'ın kitabı Allah'ın vahkidir, Allah'ın kelamidir. Allah onu tasdik etti demektir. Kulum doğru yapmıştır, dedi. ''Yok onu tasdik etmediyse, onun yalan söylüyor, onun yanlış yapmıştır.'' dedi. Onun için hesap burada görülmelidir. Resulullah Efendimiz onun için öyle buyurmuştu. ''Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin.'' Aynı zamanda Allah Kur'an için öyle buyurdu. Allah mizani indirmiştir. teraziyi indirmiştir. Kıyamet günkü mizandır bu. Kıyamet günkü mizan neymiş? Allah'ın kitabı, Kur'an. Mizan. Mizani indirmiştir. Neden mizani indirmiştir? Hesabımızı görelim diye. Kendimiz hesabımızı görelim diye. Hesabımızı görüp anlayalım diye. Yoksa nasıl hesabımızı görebiliriz? Eğer mizanlıyorsak, onu bir ölçüye vurup yanlışımızı, doğrumuzu anlamıyorsak, günahımızı, sevabımızı anlamıyorsak, doğrumuzu, yanlışımızı anlamıyorsak, hakta mıyız, batılda mıyız, onu anlamıyorsak, Evet, nasıl anlayacağız? Bir mizanın olması gerekir. Bir ölçünün, bir terazinin olması gerekir. Evet, mizan, Allah mizanı indirmiştir, buyurdu. Kur'an'ı indirmiştir. Kur'an, mizan. Yaran Kur'an'ın kabul etmediği şeyler yanlış tarafa kabul ettiği şeyler doğru tarafa Cevap tarafına girer. Doğrusu Kur'an evet, mizandır. Mizanın hakemidir. Hem mizanın hakemi Kur'an'ın sahibi de mizanın hem hakemi hem hakimidir. Her şeyi bir hesapla yapan hasip olan Allah insanın da hesabını görür. Ama insana da hayatı yaşarken hesabını gör buyurmuştur. Hesabına bak. Mizana bak. Hayatını Kur'an'ın ölçüsüne vur. Eğer tutuyorsa, doğru diyorsa o doğrudur. Eğer tutmuyorsa o yanlıştır. Kim sana ne derse desin, önemli olan Allah'ın senin için ne dediğidir. Eğer Allah sana doğru yapıyorsun dediyse, bütün insanlar yanlış yapıyorsun dese de evet, dönüp bakmaman gerekir. Ama Allah yanlış yapıyorsun dediyse, bütün insanlar doğru yapıyorsun, seni destekliyoruz. Bu yaptıklarından dolayı seni seviyoruz dese bile bil ki hepsi ters taraftan bakıyor. Hepsi Allah'a ters düşmüştür. Eğer Allah yanlış dediyse birileri de o yanlışa doğru dediyse o onlar Allah'a ters düşmüştür. Sen de onların söylediğini eğer ciddiye alırsam bu durumda onlarla beraber olmuş olursun. Onlar seninle beraber olmuş olur. O yanlışın hesabını yanlış diyen herkes aynı zamanda verecek. Zulme rıza zulümdür. Allah öyle buyurdu. Zulme rıza zulümdür. Zulmi kabul etmek zulümdür. Zalime mazlum demek zulümdür. Mazluma zalim demek zulümdür. Aynı şekilde zalime de mazlum demek zulümdür. Doğru yapana, yanlış yapıyor demek zulümdür. Yanlış yapana da doğru yapıyor demek zulümdür. Haklı olana haksız, haksıza haklı demek zulümdür. En büyük zulmü kendine yapmıştır. Kendisi zalim olmuştur. Neden? Eğer biri Allah'ın emriyle, hükmüyle hükmetmiyorsa, Allah onlar için kafirlerin ta kendisi dedi. Hakikati örttü. Hakikati örtenler en büyük zulmü kendine yapmıştır. Kendisiyle Allah arasına perde koymuştur. Kendini perdelemiştir ondan. Rabbinden yüz çevirmiştir. Rabbinin hak dediğine evet batıl demiştir. Doğru dediğine yanlış demiştir. Böyle bir kul, Allah'ın huzurunda nasıl bir duruma düşmüştür? Kendine zulmetmiş, zalimlerden olmuştur. Dolayısıyla hangi hesabımız olursa olsun, ya da başkalarının hangi hesabı olursa olsun, hesabı yanlış yapmışız demektir. Bunun için ne yapmamız gerekir? Tevbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Rabbimize sığınıyoruz, af diliyor, mağfiret diliyoruz. Biz nefsimize, kendimize zulmettik diyoruz. İnna zelemna enfusena diyoruz. Onun rahmetini, mağfiretini diliyoruz. Ona sığınıyoruz. Yoksa hüsrana uğrayanlardan oluruz diyoruz Rabbimize. İnşallah kendimizi toparlarız. Kendimize geliriz, hesabımızı doğru yaparız, nefsimize taraf olmadan. Ölçü olarak da, mizan olarak da Allah'ın Kitabının ölçüsüne, mizanına vuruyoruz, bakıyoruz. Hesabımız önümüzde olmuş olur. Bunun içinde Allah'ın verdiği istiğfar imkanını, af, mağfiret imkanını evet, kullanıyoruz. Rabbimizin afına, mağfiretine, rahmetine sığınıp bizi af, mağfiret etmesini diliyoruz. Allah bizi hesabını doğru yapanlardan eylesin. Hesabını Allah'a göre, Allah'ın vahyine göre yapanlardan eylesin. Kardeşlerimize selam olsun.